Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün mutluluğun o e, çok aranan sırrını bir bilgelik hikayesi üzerinden çözmeye çalışacağız birlikte. Evet, kaynağımız da Dr. Aladdin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabı. Oradan çok güzel bir öykü seçtik. Aynen. Peki görevimiz ne? Şöyle diyelim, bu basit gibi görünen ama aslında derin anlamlar taşıyan hikayenin katmanlarını bir aralayalım istiyoruz. Ve tabii sizin hayatınızda o hassas dengeyi bulmanıza, belki daha tatmin edici bir yaşama ulaşmanıza e, ışık tutabilecek dersleri çıkarmak. Kesinlikle. Hadi bunu bir açalım o zaman. Şimdi hikayenin merkezinde aslında çok yalın ama bir o kadar da güçlü bir fikir var. Mutluluk hani böyle peşinden koşulacak tek bir hedef değil gibi. Hmm. Daha çok ne peki? Daha çok hayatın farklı... Ama çok hayati unsurları var ya işte inancınız olabilir, sağlığınız, değer verdiğiniz ilişkiler, peşinden koştuğunuz hedefler. Anladım. Bunların arasında ustaca bir denge kurma sanatı aslında. Bir varış noktası gibi değil de sürekli devam eden bir yolculuk gibi düşünmek lazım. Çok güzel bir bakış açısı. Hikaye de zaten bilge bir zattan mutluluğun sırrını öğrenmek isteyen genç bir tüccar oğlunu anlatıyor değil mi? Evet, evet. O klasik arayış hikayelerinden. Bilge adam bu gence bir kaşık veriyor. İçinde de sadece üç damla yağ var. Ve diyor ki bu sarayı gezerken sakın bu üç damla yağı dökme. Oldukça merak uyandırıcı bir görev gerçekten. Ve genç adam ilk turunda... E, gözünü kaşıktan ayıramıyor tabii. Bütün evet. dikkati o yağda. Evet ve bu aşırı odaklanma yüzünden hani sarayın o muazzam güzelliklerini falan duvarlardaki işlemeler, bahçeler, tavanlar hiçbirini görmüyor. Tamamen kaçırıyor. Sadece yağ kilitlenmiş durumda. İkinci denemede ise tam tersi oluyor. Hı hı. Bu defa kendini sarayın o ihtişamın büyüsüne kaptırıyor. İşte sanat, mimari, manzaralar her detayın keyfini çıkarıyor. ama. Hı. Ama bu sefer de o değerli 3 damla yağı döküyor. Aynen öyle. İşte hikayenin can alıcı noktası da burası sanırım değil mi? Kesinlikle. Ve işte burada o sembolizm devreye giriyor. Büyüleyici olan kısım bu. Nedir o sembolizm? Biraz açalım mı? Tabii. O 3 damla yağı... ...aslında sizin hayatınızdaki en temel, en vazgeçilmez direkleri temsil ediyor. Şey gibi, manevi bağınız, belki fiziksel sağlığınız, zihinsel esenliğiniz... Yani bizi ayakta tutan şeyler. Aynen. Bunlar olmadan ayakta kalmak zor. Saraysa, sarayda hayatın sunduğu tüm o deneyimler, güzellikler, hedefler, zevkler, keşifler... ...hayatın kendisi bir nevi. O zaman asıl mesele şu... Hem hayatın sunduğu o sarayı tüm zenginliğiyle deneyimleyip tadını çıkarırken hem de sizin için en temel, en değerli olan o yağı nasıl koruyabilirsiniz? O kaşığı nasıl dengede tutacağız? İşte bu milyon dolarlık soru. Gerçekten zor bir denge bu. Ama hikayeden çıkarılacak dersler sadece teorik değil. Yani sizin günlük yaşamınız için de son derece pratik. Nedir mesela ilk ders, ilk ve belki de en önemlisi? Dengenin hayati önemi. Hikaye bize şunu söylüyor. Ne sadece hedeflere, yani yağ kilitlenip hayatı, yani sarayı kaçırın, ne de sadece anlık zevklere, yani saraya dalıp temel değerlerinizi, yani yağı unutun. Aynen öyle. Gerçek ustalık ikisini bir arada uyum içinde yürütebilmekte yatıyor. Bu denge meselesi gerçekten kritik. Peki ya gencin ilk başta sarayı görememesi? O durum ne anlatıyor bize? O da sanırım ikinci derste ilgili. Anı yaşama ve farkındalık. Yani sadece hedeflere odaklanınca etrafımızdaki güzellikleri, o küçük mutlulukları nasıl kaçırdığımızı gösteriyor değil mi? Çok doğru. Günlük koşuşturma içinde biz de sık sık kendi saraylarımızı göremiyoruz aslında. Aynen öyle. Ve bu da bizi üçüncü bir noktaya getiriyor. Önceliklendirme ve odaklanma sanatı. Yani... Sizin için ya ne anlama geliyor? Hayatınızdaki o temel direkler neler? Bunu bir netleştirmek lazım. Yani neyin önemli olduğunu bilmek. Evet ve enerjinizi, dikkatinizi bilinçli olarak bu önceliklere yönlendirmek. Hani her şeye yetişmeye çalışmak yerine neyin gerçekten hayati olduğunu bilmek ve ona sahip çıkmak. Peki bu öncelikleri belirledik diyelim. Sonra mutluluğa daha bütünsel bakmak da gerekiyor sanırım. Sadece dışarıdaki başarılar yani sarayın zenginlikleri değil. Kesinlikle. Bu da dördüncü dersimiz Mutluluğa Bütünsel Yaklaşım. İçsel esenlik çok önemli. Yani sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir beden bunlar da denklemin olmazsa olmaz parçaları. O yağ damlaları sadece dışsal değil içsel değerleri de kapsıyor yani. Tam olarak öyle. Ve son olarak belki de en sık unuttuğumuz şey sahip olduklarımız için minnettarlık elinizdeki yağın yani temel değerlerinizin sağlığınızın sevdiklerinizin kıymetini bilmek. Evet, bazen ancak kaybetme tehlikesiyle yüzleşince anlıyoruz değerini maalesef. Maalesef. Peki, tüm bunlar sizin için ne anlama geliyor sevgili dinleyicimiz? Günlük hayatını o koşturmacası içinde hem kariyerinizde ilerlemek, yeni şeyler öğrenmek, yani sarayı keşfetmek hem de bu arada sağlığınıza, sevdiklerinize İç huzurunuza yani yağınıza özen göstermek. İşte o hassas dengeyi kurabilme sanatı bu. Belki de mutluluğun sırrı tam da burada, bu dengede yatıyor. Ne dersiniz? Özetle, bu kadim bilgelik hikayesi bizim mutluluğun bir ya hep ya hiç durumu olmadığını hatırlatıyor bence. Mutluluk, hayat yolculuğunda hem etrafımızdaki güzellikleri, o sarayı fark edebilmek, hem de bizim için en temel olanı, Değerlerimizi ve ihtiyaçlarımızı yani yağı özenle korumak. Evet, işte bu ikisi arasındaki o narin dengede gizli. Daha büyük resme bağlarsak hayatınızdaki deneyimleri zenginleştirirken sizi siz yapan köklerinizi de beslemeye devam etmeniz gerekiyor. Bu derinlemesini incelemeyi bitirirken size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Eğer o üç damlaya sizin için hayattaki en temel vazgeçilmez değerleri temsil ediyorsa? Hı hı. Bugün şu an etrafınızdaki sarayı keşfetmeye devam ederken kaşığınızın hala dolu olduğundan emin olmak için atabileceğiniz küçük somut bir adım ne olabilir? Güzel soru. Yani o dengeyi kendi hayatınızda nasıl kuruyorsunuz veya kurmaya çalışıyorsunuz? Belki bunun üzerine biraz düşünmek iyi gelir.